يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به حام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم Vefil olunuzunuzum. Bana itiğen Allah ve Rasulü, Fakat faza faza âdîma. بعد, Fasıgât hadîs kitabu Allah, Vahiy al-hadi hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, Vâşır al-umuru muhtetatı ha, Vâkala muhtetat bedâ, Vâkala bedâtât dâlala, Vâkala dâlalaât Bugün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 Medine'nin havası onlara yani yaramamıştı. Medine Mekke gibi değildi. Ziraatın böyle hurma bahçelerinin olduğu ve her tarafına, her bölgesine e, bahçelerden kaynaklanan bir rutubet havası yayılmıştı. Rutubetli bir havası vardı yani. Mekke'den daha rutubetliydi. Dolayısıyla bu rutubetten, bu havadan muhacirler etkilendiler ve hastalandılar. Özellikle bazıları. İbn-i tarihçi, rahmetullahi, aleyh, diyor ki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde iken mescidi bina ediyor. Mescidi nebeli ve onun hemen yanına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 ve Ebu Rafi'yi gönderiyor. İki tane deve veriyor onlara. Beş yüz dirhem para veriyor. Onları doğru Mekke'ye gönderiyor. Onlar Mekke'ye geliyorlar. Fatıma radıyallahu anh Ümmü Külsüm iki kızı ondan sonra Sevde bin Zema'a aleyhissalatü Hatice radıyallahu anh'ın sonraki evlendiği ilk eşi Sevde radıyallahu anh Hüsamü bin Zeyd, Ümmü Eymen aleyhissalatü vesselamın tadısı veya hizmetçisi diye geçen kadın, bunlarla birlikte onlar Medine'ye geliyor. Onları Medine'ye getirtiyor yani. Medine'ye getirtiyor. Zeynep radıyallahu anhaya gelince o Bedir'den sonra ancak hicret edebiliyor. Kocası Abu Abd ibn Rabia yani Bedir'den sonra Bedir Savaşı'ndan sonra ancak hicret edebiliyor. Bu arada Ebubekir'in ailesi ise oğlu Abdullah ibn Ebi Bekir. Hani hatırlarsanız Hazreti Nasrullah ve Ebubekir Bekir anh onlara eee Mekkelilerin halini bildiren Ebubekir radıyallahu'nun oğlu. O da Ebu ailesini alıyor ve içlerinde de Ayşe radıyallahu anha ve birlikte geliyorlar. Medine'ye. Buhari, bu Buhari, Ayşe radıyallahu anha rivayeti, rivayetinde şöyle bahsediyor. Ayşe radıyallahu Anh diyor ki, a.s. diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni 6 yaşındayken nikahladı. Bu nikah olayı Mekke'de gerçekleşiyor. 6 yaşındayken. Ama zikaf yani birliktelik Medine'de 3 yıl sonra Medine'de yani 9 iken gerçekleşiyor ki onu kendisi anlatıyor zaten. 6 yaşındayken beni nikahladı sonra Medine'ye geldik diyor. Haris İbni Hazrec'in evinde konakladık diyor. Ayşe Radiyallahu Anh'a. Ve beni diyor sıtma hastalığı tuttu. Yani bu Medine'de... Ee, mutat alışılmış bir hastalık sıtma hastalığı pummalı böyle ateşli bir hastalık o hastalık beni tuttu diyor ve saçlarım döküldü diyor sonra da diyor yani iyileşince saçlarım daha da gür oldu omuzlarıma kadar indi diyor sonra ben bir gün diyor arkadaşlarımla birlikte salıngaçta oynarken annem bana seslendi diyor ve onun benim için ne istediğini bilmiyordum diyor Sonra beni elimden tuttu ve kapının evin kapısına kadar getirdi. Ben o esnada diyor nefes nefese kalmıştım diyor. Sonra bedenim sukuna erince yani böyle sıkıntılı halim geçince elimi yüzümü yıkadı diyor. Elimi yüzümü yıkadı. Sonra beni eve girdirdi diyor. Ve o esnada da Ensardan bir takım kadınlar vardı diyor. En sardı kadınlara Ayşe radıyallahu anhayı teslim ediyor. Onlar da diyorlar ki, hayır ve bereket üzere olasın. Sen bir nasip ve tay üzere olasın. Hayırlı bir nasip üzere üzeresin diye onlar da, o kadınlar da Ayşe radıyallahu anhaya böyle taltif ediyorlar. Güzel şeyler söylüyorlar. Nihayetinde bu kadınlar, en sağlık kadına Ayşe radıyallahu anhayı aleyhissalâhu anhaya teslim ediyorlar. Aşırı Allah diyor ki ben korkmamıştım, hiç çekinmemiştim ancak Ansızın Ertuğrul Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamberi görünce korktum, çekindim diyor. Ansızın gördüğüm için diyor. Sonra da diyor ki ben o zaman dokuz yaşındaydım diyor. Dokuz yaşındayken tam zihaf gerçekleşiyor. Bu olay böyledir. Hadisler bu hususta sabittir, kardeşlerim.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 Ama sıcak bölgelerde biraz daha erken ergenliğe geçirebiliyor. Erkek ve kız için geçerli. Dolayısıyla bir insan erke, ergen olduktan sonra artık onun için evlilik gerçekleşebilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. 9 yaşında Ayşe validemiz radıyallahu anh'a onunla birlikte oluyor. Evet. Bu hadisi Bukhari rivayet ediyor. Mescidin doğu tarafına Aleyhisselatü Vesselam bir Oda bina ev diyor da oda. O zamanki Aleyhisselatü Vesselam'ın evi. Yani birçok bir, çok da, bir çok, birden fazla evi vardı. Kast edilen odadır. Yoksa böyle bizim bildiğimiz, anladığınız gibi dört oda, bir salon, üç oda bir salon, mutfak her de bir tane oda. Ev diyor ona deniyor. İki tane oda bina ediyor. Onun bir tanesini Ayşe Radıyallahu Anh'a tahsis ediyor, diğerini de Sevda Sevde-i e, Binti Zema'a radıyallahu anh'a tahsis ediyor. İki tane işi var o anda. Bu Ayşe radıyallahu evliliği evliliğiyle ilgili Resulullah aleyhissalatü bir rüya görüyor. Rüyasında hem de iki sefer e, görüyor. Rüyasını şöyle anlatıyor Ayşe validemiz. Ve bir Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki diyor rüyanda seni iki sefer gördüm sen böyle ipekten bir parça e, kumaş içerisindeydin. Ve bana denildi ki bu senin eşindir. Onun yüzünü aç, onu aç denilince bir de baktım ki seni gördüm diyor Aleyhisselatü Vesselam rüyanda. Ve dedi ki Allahu Teala eğer bu Allah katından ise allah Teala bunu gerçekleştirecektir. Yani bu evlilik olacaktır dedim diyor. Ve nihayetinde de gerçekleşiyor. Ayşe radıyallahu anha ile evliliği bu şekilde. Hicretin ilk dönemlerinde gerçekleşiyor bu. İlk yılında. Sonra kardeşi Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha ise Zübeyir radıyallahu an ile evli ki o çok değerli bir sahabi. Cemel Savaşı'nda şehit olarak vefat ediyor. allah'ından razı olsun. Çok değerli bir sahabi. Cennetle müjdelenlerine bir tane. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha İslam'da ilk çocuğu ama hicrette yani. Hicret edildikten sonra ilk çocuğu doğuyor. Yine Buhari'nin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 Bu da İslam'da yani hicrette ilk doğan çocuk diyor. Dolayısıyla doğan çocuklara hurmayı ezip damağına yapıştırmak tabii onu böyle boğup öldürmeyecek şekilde az bir parça ona da dikkat ederek bu bir sünnettir. Alei İslam'ın kendisine getiren ilk çocuğa yaptığı bir sünnettir. Ve onun için bereket duası yapılır. Evet.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 Ayşe radıyallahu anh'ın rüzayet ettiği bir hadiste diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a ben diyor ebubekir'in Bekir'in yanına girdim ve Bilal'in yanına girdim diyor. Babasına hitaben diyor ki ey babacığım kendini nasıl hissediyorsun? Diyor. Nasılsın? dediğinde Ebu Bekir radıyallahu anh bir şiir söylüyor. Diyor ki kulli emrin musibbihin musabbihan fi ehlihi vel mevti min Şiraki nəlihi. Herkes, yani her kimse ailesinin içerisinde sabahlıyor. Ölüm ise bugün ayakkabının bağından daha yakın, yakındır. Yani veben hastalığı geçmemek lazım. Ölümcül bir hastalık. Ama ondan salim oluyorlar. Nihayetinde iyileşiyorlar tabii ki. Aynı şekilde. Bilal radıyallahu anh da o hastalığın sıkıntısından bir, böyle e, aylıp da kendine geldiği zaman o da bir şiir söylüyor. Şöyle diyor da: Ela leytü şi'ri hel übeytenne leyleten divadin ve haudi ve celilun. Ben diyor acaba etrafında izhar ve celil otları, Mekke'nin otlarını kastediyor. Bu otlar olduğu halde bir gece geceleyebilecek miyim? Ve hel eriden yemen miyahu mecennetin ve hel yebdûn, hel yebdûne li şâmmetin ve tefilin. Ve şamme ve tefil adındaki, yahut da adındaki Mekke'nin dağları bana gözükecek mi? mecenne adındaki suyun başına varabilecek miyim? Diye. Hasrete bak, gurbet acısına bak, subhanallah.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 Hicret ettikleri yerde, hicret yurdunda bir de musibete uğramışlar. Bugünkü Suriyeli bazı kardeşlerin buraya gelip de bunun buranın havasından etkilenip hastalandıkları gibi. Hicret eden sadece Suriyeli değil birçok insan. Birçok insanın hastalandığı gibi. Allah Azze ve Celle onlara sabırlar versin. Onlara hicretlerinin, göçlerinin sevabını versin, burada sebat versin. Bunları söylerken Ayşe radıyallahu anha aleyhissalatü vesselamın yanına varıyor ve durumu anlatıyor aleyhissalatü vesselam hemen dua ediyor diyor ki Allahümme habbit ileyna al medine ey Allah medineyi bize sevdir yani böyle sıkıntılarla hastalıklarla baş başa kalmışlar bu arada hemen aleyhissalatü vesselam dua ediyor medineyi bize sevdir çünkü zor bir durum yani alışmak zor Tıpkı diyor <gülüyor> Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi bize sevdi. Ve oranın düze düzel, oranın havasını yani elverişli hale getir diye Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ayrıca ve varik fi ve müddiha yani oranın sağ bu ölçülür tartılır cinsten bir kap. Bununla Aleyhisselatü Vesselam meyvesini oranın ürünlerinin bereketli olması için dua ediyor.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 memleketlerinden, yurtlarından olmuşlar hem de hastalıkla, sıkıntılarla baş başa kalmışlar. Böyle bir durumda İslam onlara moral veriyor. Hem dua ediyor hem moral veriyor. Duası da gerçekleşiyor zaten. Mesela o onunla ilgili çok önemli bir e, hadiste diyorken İslam Medine ile ilgili her kim Medine'nin sıkıntılarına ve şiddetine sabrederse ben kıyamet günü onun için hem şahit olurum hem de diyor onun için şefaatçi olurum. Subhanallah. Böyle bir müjdeyi de veriyor onlara. Müslüm'de rivayet edilen sahih bir rahatsız diyor Demek ki o kadar ağır bir sıkıntı içerisindeler. Zorluk içerisindeler. Onlar bu duaya, duaya mazhar oluyorlar. Bununla müjdeleniyorlar. Allah onlardan razı olsun. Yine Buhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh rivayet edilen bir başka hadiste ve Vesselam Medine için bakın nasıl dua ediyor. Allah'ın mec'al bilmedineti tığfeymâ ce'alte bi Mekke'de bereket Yani Mekke'de Mekke için yaptığın bereketin iki katını Medine için de ver diyor. Mekke için yaratmış olduğun, vermiş olduğun bereketin iki katını Medine de ver diyor. Böyle dua ediyor. Bir başka hadiste Ebu Mühureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste ise ona bir meyve getirildiği zaman Ali Aleyhisselam şöyle dua edirmiş: Allah'ın Barik Lena fi Medinatina ve Tanrına ve Muddina ve Saina Ey Allahım bize bu şehrimizi ondan sonra oranın meyvesini, ürünlerini sağını yani meyve ve ürünlerin ziratın işte ekinlerin tartılıp ölçüldüğü kapları bereketli kıl diye hep dua ediyor. Bereketen ma bereketin. Bereketle birlikte bereket. Yani bereket üzerine bir bereket ver diyor. Ve sonra diyor ki ey Allah'ım sen kulun, senin nebin ve halilin. Halil. Halil dost demek. Ama e, sevginin, muhabbetin en üstte olduğu, dorukta olduğu bir dostluk bu. Halil. Halil'in İbrahim'e Halil'in İbrahim'e verdiğim gibi bana da ben de senin kulunum nebinim diyor. Onun duası gibi onun e, Mekke'ye dua ettiği gibi ben de aynı şekilde dua ediyorum. E, ona, aynı bereketi oraya ver demek istiyor. Yani Medine içinde ver diyor. Ve ondan sonra bu duaları yaptıktan sonra o ilk gelen meydin yani ilk görünen mevsimin ilk meyvesini yanında bulunan çocuklardan küçüklerden birine verir ve onun yemesini sağlar diyor. Onlara verir diyor yani. Demek ki Hicret ve Sıra Medine içinde Mekke'ye verilen bereketin iki katı için bir dua ediyor ve ashabına moral veriyor, onları rahatlatıyor içinde bulundukları sıkıntılardan dolayı. Ve gerçekten de Medine çok bereketli bir yer olmuştu sonra. Buna herkes şahittir.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 Ebu Umeyr ibn Enes, rivayet ediyor bu hadisi, ee, Ensarlı amcalarından rivayet ediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, namaz için bir vakit tayin etmeyi, insanları namaza toplayacak bir şeyi tayin etmeyi içinden geçirdi, düşündü diyor. Ve ona denildi ki bir tane bayrak dik.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 Yani Yahudilerin birbirlerine böyle boru, e, boynuzlu borulardan seslenip de çağırdıkları gibi, ilan yaptıkları gibi denmek isteniyor. Böyle bir boru edinelim diyorlar. Ali Silah ona da razı mı? Bu diyor Yahudilerin işidir. Olmaz. Sonra kendisine çandan, zilden bahsediliyor. Bir çan edinelim, onunla haber verelim, verilsin denilince... Aleyhissalatü Vesselam hayır diyor. Bunu, bunu da istemiyor. Bu da diyor şeyin Hristiyanların işi diyor. Bu arada Abdullah İbni Zeyd var. Radiyallahu anh. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu ezan işi yani haber verme işi ezan aynı zamanda ilan demektir. Namaz için yani bir şeyin ilan edilmesi haber verilmesi namaz vaktinin geldiğine dair haber hususunda Aleyhissalatü Vesselam'ın içinden geçen bu şeyleri düşündüğü şeyleri dikkat alıyor, önem veriyor ve ayrılıp gidiyor. Ve rüya görüyor. Rüyasında diyor ki ben uyku ile uyanıklık arasındayım. Bir kimse bana geldi ve ezanı haber verdi diyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh Ömer ibn Hatta Hattab o da aynı rüyayı görüyor. Hatta e, Abdullah ibn-i 20 gün önce görüyor. Hadiste geldiği üzere. Fakat haber vermiyor. Ali sünahetü ona diyor ki Ömer'e neden haber vermedin? Seni engelleyen neydi? Diyor ki Abdullah ibn Zeyd bu hususta beni geçti, ben utandım diyor. Rabbim anh. Ondan sonra ezanı Abdullah ibn Zeyd haber verince detayını biraz sonra kendisi anlatacak. Ali sünahetü Bilal'e emre diyor ezan okuyor. Bilal de ezan okuyor. Yine Ebu Davut'ta rivayet edilen hadisde Abdullah İbni Zeyd kendi, kendisinden bahsederek şöyle diyor. Nebi ve Vesselam diyor. Çan ile namaz vaktinin haber verilmesini emredince diyor. Ben bir rüya gördüm. Benim etrafımda bir kimse dolaşıyordu diyor. Ve elinde de bir tane böyle çan vardı diyor. Ben ona dedim ki bu çan bu çanı bana satar mısın dedim diyor.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 Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Bu şekilde aynı böyle bu lafızları öğretiyor rüyada. Sonra bununla da kalmıyor, kamet getireceğin zaman, yani namaza kalkıldığı zaman da şöyle dersin diyor, bugün bizim burada tek lafızlarla okuduğumuz kameti söylüyor. Allahüekber Allahüekber eşhedü en fala bunu öğretiyor. İşte bundan dolayı ezanın bu şekilde çift okunması, kametinde tek okunmasına Bilal Habeşinin ezanı ve kameti denilir. Bir de Ebu Mahsurenin vardır. Onların onun ezanı da Bilal-i Habeşi'nin ezandan olarak daha fazladır. Kameti de ikişer ikişerdir. Aynen ezanda olduğu gibi. Yani sünnet olan, sünnet olan, Bilal-i Habeşi'nin okunduysa onun kametinin getirilmesi, Ebu Mahzure'nin e ezanı okunduysa onun kametinin getirilmesi, yani çip yapılması gerekir. Bu sünnet olandır. Bu şekilde, Ezan nafızlarını Abdullah İbni Zeyd'e o rüyasında adam öğretiyor. Sabah olunca Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu inşallah hak bir rüyadır diyor. Kalk Bilal'le birlikte, Bilal'e bunu söyle, anlat. Çünkü, çünkü diyor, o diyor ses yönüyle daha böyle e, yüksek sesli bir insandır. O da e, çağırsın yani ezan okusun diyor. Bilenle birlikte kalktım ve ona söyledim. O da ezan okudu diyor. Ömer radıyallahu an bu ezan sesini duyunca evinden hemen sesini ridasını sürü halde çeker halde geliyor ve diyor ki helin seni hakığa gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bunu gördüm diyor. Bu rüyanın aynısını, bu sözlerin aynısını gördüm diyor. Allah Resulü aleyhisselam da Allah'a hamle diyor. Yani çift taraflı olarak onaylanmış oluyor.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 Hicabla ilgili, içinden geçirdiği şeyler. Daha birçok şey sahabelerin üzerinden, sahabelerle birlikte tamamlanmış Ve bazı dualar. Aleyhissalatü vesselamın e, işittiği, sahabeden işittiği ve onayladığı dualar. Bunların hepsi bize gösteriyor ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabeler bir şey yaptılarsa, bir söz söyledilerse, bir ibadet yaptılarsa, Aleyhisselatü Vesselam onu onaylamışsa, o şeriat oluyor. O şeriat oluyor. Bunun geneli takriri, sünnet diye isimlendirilir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın, görüp de, söz çıkarmadı. yani sukut edip onayladığı, fiiller, ondan sonra, e, sözler vesaire. Bu gibi birçok şey, işte sahabenin fazileti burada ortaya çıkıyor. Sahabenin üzerinden tamamlandı. Onun için Allah azze ve celle bu değerli insanları Nebimiz sallallahu aleyhi ve seçiyor ve yardımcı emsar yapıyor, muhacir yapıyor, yani ashab yapıyor arkadaş yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Sonra ezanın eee kardeşlerim, özellikle sabah ezanına iki söz daha ekleniyor. O da <gülüyor> Es-salatu hayrul minen nevm. Yani Namaz uykudan hayırlıdır ifadesi de ilave ediliyor. Bunu da Ebu Mahsura nebiimizden İsrâfile sallallahu rivayetle haber vermiyor. Es-salatu <gülüyor> hayrun minen es-salatu hayrun minen nem iki defa söyleniyor. İlk sabahın ilk ezanında yani okunan ezan kastediliyor. <gülüyor> Birinci ezanda diyor bu es-salatu hayrun minen eklendi ilave edildi. Evet. Müslümanlar bu nidayı işittikleri zaman müezzinle birlikte bu nidayı, bu seslenişi, bu çağrı işittikleri zaman Allah Azze ve Celle'nin yüce kelamına ve Ali sırati vesîlənən Ali sırati bunun peygamberliğine şahit şahitliği gerçekleştirmiş oluyorlar, Yani ee, şehadet ediyorlar. O şahitliği onaylamış, tasdiklemiş oluyorlar. Yani bununla da ee, birçok hayırları ve ecelleri elde ediyorlar ki bir hadiste bakın ne deniliyor? Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki müezzin Allahu ekber Allahu ekber. sizden zaman sizden birinizle Allahu ekber Allahu ekber. Sonra, eşhedüün la ilahe illallah, eşhedüün la ilahe illallah dediği zaman müezzin yine eşhedüün la ilahe illallah, eşhedüün la ilahe illallah. Aynı şekilde, yani bütün ezan lafızlarıyla birlikte bu söylenirse, hayyan etselah ve hayyalel felahde de la havle ve la kuvvete inna billah derse, ve bunu da en son sonuçta işte, Allahu fer, Allahu fer, tekrar adam Allahu fer, Allahu fer der ve sonuçta da la ilahe illallah. Sonunda da la ilahe illallah derse, kalbinden derse diyor, cennete girer. Yani zikirleri yaparken kalpten diyebilmek çok önemli. Bu her zaman böyle olmayabilir ama buna dikkat edilirse, özellikle ezan lafızları duyulduğu zaman, idrak edildiği zaman, kalpten söylendiğinde inşallah cennete girer insan duyar ama bazen idrak edemez. Şahsen ben kendime öyle görüyorum. Ben duyuyorum ama ne dediğini tam idrak edemiyorum. Ee, bazı sıkıntılarımızdan dolayı. Ama idrak eden bir insan, tam olarak anlayabilen bir insan bunu söylediğinde inşallah cennete koyacak. Cennete girecek. Bu kadar değerli bu lafızlar. Yine <gülüyor> Müslüm'de rivayet edilen Ebu vakkasta Zeyd ederden bir Hadis-i Radiyallahu anh, Müezzin Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la yani müezzinin e, söylediği şeyler yani okuduğu ezan işitildiğinde Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve en Muhammedun abduhu ve rasuluhu. Radiyetu Rabbi ve bi Muhammedin rasule. İslam'ı الْد۪ينَ derse bir kimse derse o zaman onun günahları bağışlanır diyor. Bu da yine ilave bir ezan zikri duasıdır. Sonra ezan bittikten sonra bildiğimiz ezan duasını yaparsa bir insan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam için vesileyi, fazileti isterse o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini hak etmiş oluyor. Şefaatine eriş, erişmiş olacak. O hadiste şöyle, Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Müezzini işittiğiniz zaman onun söylediği şeylerin aynısını söyleyin. Sonra benim üzerime salat edin. Ya her kim bana bir defa salat ederse <gülüyor> Allah ona on defa salat eder diyor. Burada bir açıklama yapmak istiyorum Allah'ın salatı ne? Allah Azze ve Celle'nin Nebisi'ne salatı onu meleği alada, en yüce makamda övmesidir. İnne Allah'a ve melâiketehu yusalluna alen nebi. Allah ve melekleri nebi üzerine salat ederler. Ya eyyuhel lezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. iman edenler siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyetle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 Onun için duada bulunmanız. Kim işte İslam'a bir defa e, salat ederse Allahümme salle ala nebiyina Muhammed bu bir. Dediği zaman Allah ona on defa salat eder. Ne demek? Allah ona salat eder ne demek? Allah onu meleği alada anar över <gülüyor> veya rahmet eder. Rahmet manası da verilmiştir. Evet. Sonra hadisin devamında Sonra diyor, e, yani salat eder, kim bana salat ederse Allah ona onun defa salat eder ve e, sonra da vesileyi istesin, salat etsin, e, vesileyi istesin. Muhakkak ki, vesile e, cennettedir, menziledir, yani derecedir. Buna hiç kimse nail olamayacak, bu hiç kimseye uygun düşmez. Ancak bu men, e, vesilenin, yani cennetteki bu menzilenin sahibinin ben olmasını umuyorum diyor aleyhissalatü Aslında onun ama kendisi böyle söylüyor. Onun ben olmasını umarım. Her kim vesileyi isterse benim için şefaatim ona iner. Yani şefaatim onun için hak olur diyor. Evet. Ve meşhur ezan duası Meşhur ezan duası biliyorsunuz Allah'ın marabbi hadihiz davetiz tamah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 fazileti ver. Fazilette de kastedilen e, hadisçiler, şârihler diyorlar ki yani <gülüyor> her türlü güzel ahlak kastediliyor diyorlar. Veya bir başka açıklamaya göre aynı şekilde o da bir eee gibi derecedir diyorlar. Yani her türlü ahlaki güzelliği ver ve vaatthu makaman mahmûdan ellezî Ona vaat ettiğin en yüce makama onu eriştir, ulaştır diye dua ediyor.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 Ezan duasını yaparsan, bunları yaparsan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi, de karşı karşıya yap. şefaat hak olacak. Tabi iman ederek yani. Salih amelleri yaparak, aynı zamanda da bir insan e, bu ezan duasına devam ederse ve kalbinden söylerse hem cennetlik olacak inşallah hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini elde edecek. Bütün hayırlar Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yolda, gösterdiği yolda. Kendiliğimizden bir şey ortaya koymayacağız. Önemli olan püf nokta burası. Evet hicretin bu ilk e, yıllarında kardeşlerim, başlıkta da söylediğim gibi namaz var. Mekke'de tarz kılınıyor ama Mekke'de biliyorsunuz. Bir hissetin, peygamberliğin 10. yılında, İslam miraca çıkıyor, namaz farz kılınıyor ama iki rekat olarak. Medine'ye geliniyor, Medine'ye gelindiğinde, hicretin ilk yılında, iki rekatlık namazlar dörde tamamlanıyor. Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadiste, diyor ki, namaz ilk önce, iki rekat farz kılınmıştı ve sefer namazı iki rekat olarak kaldı, ve, mukim olan namaz ise dörde tamamlanmıştır. Bununla kastedilen tabi ki fazla namazlar yani. Dört rekatlık öğle namazının fazla iki rekat kılınıyormuş. İkindi iki rekat kılınıyormuş. Yatsı iki rekat kılınıyormuş. Sonra dörde tamamlanıyor. Medine'de tamamlanıyor. Seferde ise iki rekatlık namazlar devam ediyor. Evet bu hicretin ilk yıllarında Esad ibn-i Zura're, Ensardan hem de Ensar'ın ileri gelen nedenlerinden birisi vefat ediyor. O beyatlarda bulunanlardan. Esad İbni Zürare. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha mescidin binasını, inşaatını bitirmeden vefat ediyor. Bir de Elbera İbni Mağrur Aleyhisselatü Vesselam Mek Mek Mek Mekke'den Medine'ye gelmeden önce vefat ediyor. Dolayısıyla bununla İslam'da İlk böyle liderlerden, önde gelen insanlardan vefat edenlerden. Hicretin ilk yerinden. Sonra bir de damra tipini cümdep adında bir adam var. Fahadede, bu da Mekke'de. Bu da vefat ediyor. Ama hicret yolunda vefat ediyor. Mekke'de hastalanıyor bu adam. Bir rivayete göre de yaşlı bir adam. Yaşlı diye geliyor. Sonra ehline, ailesine emrediyor. Beni diyor yola çıkartın hicret için diyor. Ehli, ailesi, çocukları, oğullar onu bir binite bindiriyorlar. Diyor ki adam, bu Mekke'nin iki dağı benim üzerimi kapladı diyor. Ben umurum ki çıktığım zaman rahatlarım. Bana bir rahatlık gelir diyor. Ben hiç Binisine bindiriyorlar adamı ve Medine'ye yola çıkartıyorlar. Tenayin denen bölgeye geldiği zaman vefat ediyor. Hatta bir başka rivayette nuzul sebebi olarak biraz önce biraz sonra zikir edeceğim hadisin şeyin e, ayetinin nuzul sebebi olarak geliyor. Adam bir elini diğer eline koyuyor, şöyle bağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettiğini söylüyor ve. Paşi bir tarafa eğilmiş bir vaziyette vefat ediyor. Subhanallah. Bunun üzerine şu şu hadis geliyor. Şu şu ayet e, nazil oluyor. Ali Aleyhisselam Bu bu ayet söylemeden önce Ali Aleyhisselam diyor ki eğer Medine'ye gelseydi ecri daha da katlanacaktı diyor ve ayet geliyor. Ayet şöyle. E, Nisa suresindeki ayet ومن يخرج من بيتهم مهاجرا الى الله ورسوله فقط ثم يذكره الموت فقط وقع اجرهم الله <عَلًا> Her kim evinden Allah'a ve Rasulüne hicret ederek yola çıkar da sonra da ölüm kendisine erişirse yani vefat ederse onun ecri Allah üzerinedir onun ecri Allah'a aittir ve kana Allahu gafuran rahima muhakkak ki Allah Allah mağfurdur rahimdir